Adaletin Bu Mu Dünya Hukuk Güvenliği Peşinde Hazırlayan ve sunan Bahri Belen 94.9 Açık Radyo'da bugün de Adaletim Bu Mu programındayız ve Bugün e, son e, kanun hükmünde kararnameyle e, görevinden alınan ihraç edilen hocalarımızdan sayın e, Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu ile beraberiz. Hem bu kararname e, ne gibi sonuçlar doğurdu, bu görevden alınan ihraç edilen akademisyenlerle ilgili, hem bu ne anlama geliyor, bunları konuşacağız. Sonra da yani. 15 Temmuz'dan sonra bir darbe girişimine karşı olağanüstü hal inan edildi. Anayasal bir düzenleme bu. Anayasal düzenleme çerçevesinde kanun hükmünde kararnamelerde çıkarılabilir. Bunlar da tamam. Ama yine de olağanüstü halinde, sıkı yönetiminde, savaş halinde bir hukuku var ve bu hukuk mutlak surette kişilerin, e, bazı haklarını özgürlüklerini güvence altına altında tutmak zorunda. E, eğer bunlar e, göz önüne alınmazsa, bu, bu konudaki evrensel değerler e, gözetilmezse, o zaman o toplumda e, hukuk güvenliği kalmaz. E, hocam, hoş geldiniz programımıza. E, aslında dün de e, bu konuda e, hem bazı akademisyen arkadaşlarımızla hem de e, İstanbul Barosu'nda e, etkin bir e, avukat grubu tarafından ve Barolar Birliği Başkan Vekili Sayın Başar Yaltı tarafından e, sizin görevden alınmanızla ilgili bir toplantı yapıldı, değerlendirme yapıldı. Önce bu kanun hükmünde kararname ve kanun hükmünde kararname ile e, görevden alınan akademisyenler hakkındaki hukuksal sonuçları bir konuşalım. Daha sonra da bu ne anlama geliyor bu Bu kadar akademisyenin, bilim insanının e, üniversitelerden alınması, onların e, bilim dünyasından uzaklaştırılması ne anlama geliyor bunu konuşalım hocam. E, merhaba, e, öncelikle e, teşekkür ederim böyle bir e, programda e, bu konuyu öne çıkardığınız için... ...zaten daha önceki programlarınızda da bu konuya sıkça yer verdiğinizi biliyorum. E, öncelikle ikinci olarak hemen bir teşekkür borcumu eda etmek isterim. E, gerçekten 7 e, Şubat gecesinden itibaren... E, ...686 sayılı kanun hükmünde kararname ile... E, ...ihraç sözcüğü çok hafif kalıyor. Bir kıyım. Buna bilim kıyımı denebilir. Buna insan kıyımı denebilir. E, kıyım ve daha ötesi. Çünkü sadece görevden çıkarmakla bırakmıyor. Her şeyinizi alıyor. Bütün kazanımlarınızı alıyor. Yani Roma hukukundan bu yana oluşan bir tür... ...kazanılmış hak kavramı... ...bugün kazanılmış hak deyince... E, ...uluslararası hukukun... ...genel ülkeleri nelerdir... ...evrensel ülkeleri nelerdir diye... ...saydığımız bir sayalım dersek... ...en başta kazanılmış haklara... ...saygı gelir. İşte bu... E, ...öyle bir kararname ki... ...adı kararname ama böyle bir kararname... ...gerçekten sadece demokratik... ...toplumda değil, bir hukuk devletinde... ...değil, az çok hukukla tanışmış olan bir devlette rastlanılabilecek bir kararname değil. Biraz sonra açıklayacağım. Yani bir, bir anlamda bu kararname bu toplumda hukukun tamamıyla rafa kaldırıldığının turun sol kağıtlarından biri diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle böyle. Yani artık hukuk yok. Yani devlet Bahçeli'nin 16 Ekim günü e, yaptığı açıklamada anayasa fiili durum var. Fiili durumu anayasalaştıralım biçimdeki açıklaması aslında e, ve onu e, AK Parti kurmaylarının sahiplenmesi bir gerçeği ifade ediyordu. Evet Bahçeli sizin yönetiminiz anayasa dışıdır demek istemişti. Onlar bunu farklı yönüyle sarıldılar kaptılar ama esasen o günden bugüne gelinen süreçte e, sadece anayasa dışına çıkılmakta kalınmadı hukuk tümüyle rafa kaldırıldı hukuk tümüyle rafa kaldırıldı yani öyle ki yalnızca yani bir e, şey var bir metin var bir sayfalık bir metin var 2 Ocak günü yazıldı Bakanlar Kurulu toplantısında anlaşılıyor e, anlaşılıyor e, fakat ee, 7 Şubat e, tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir e, bütün e, liste var. Şimdi burada tabii ki liste var. O listeye kimin adı girmişse o metin FETÖ terör örgütü için hazırlanan şablon metin ve oraya ...tesadüfen işte belki bir istihbarat e, birimi e, görevlisi koymuştur. Orada bir özel güven görevlisi koymuştur. Orada veyahut da hiç bilmediğiniz e, sizin yayınlarınızdan rahatsız olan bir meslektaşınız e, koymuştur. E, ve orada sanki baktığınız zaman hani hukukçu olarak e, hukukçu olunca aynı zamanda utanç da duyuyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı Başkanlığına toplanan bir bakanlar kurulu var... Ocak günü bir sayfalık bir beş altı maddelik bir metin var. Ama sonra onlarca sayfa istiyor onu. Listeler kimin adı varsa sadece sadece ad yazıyor orada. Dolayısıyla gerekçe filan yok. Bir yanlışlık var mı? O da belli değil. Ama belli olan şu. E, orada adı yer alan kişiler e, yalnızca e, Görevlinden uzaklaştırılmakta e, sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda hemen hemen bütün haklarına el konuyor. Pasaportlarına bile el konuyor. Yani kazanılmış haklar dediğiniz konuların e, açıkça ihlalini bu ç uygulamada görüyoruz. Gö görüyorsunuz. görüyoruz. ve başka hiçbir işlem ve e, şey e, muameleye gerek kalmaksızın bunlar. Ç evet evet bütün sona bütün, bütün bütün sona eriyor. Şimdi bu tabii ki korkunç bir durum. Yani bu çok vahim bir durum. Kamuoyunda sadece ihraç edilen e, akademisyenler deniyor ama kazanılmış haklara, hakların ortadan kaldırıldığı fazla dile getirilmiyor. Mesela e, benim durumumda olduğu gibi ben şu anda e, sizinle program yerine Paris'te e, Paris'teki şu saatte derste olacaktım. E, Paris e, Sorbonne Nouvelle Paris 3 Üniversitesi'nde e, fakat ee, onun yerine e, buradayım çünkü pasaportuma el konulduğu için e, gidemedim şu anda Paris'te öğretim üyesiyim dolayısıyla şimdi o biraz önce söylediğiniz turnusol e, kağıdı benzetmesi e, şu anda e, devletimiz öyle bir fiili yönetim e, icra ediyor ki e, kendi yurttaşlarına kendi ülkesinde kamu görevi ee, yapmaktan e, men ettiği gibi e, seyahat özgürlüğünü elinden alıyor. Dolayısıyla başka ülkelerde çalışma hakkını da elinde alıyor. Yani başlanılmış görev. Yeni bir görev istemiyoruz. Bir ki. de hocam yani oradaki sizin öğrencilerinizin Öğrenme hakkını, eğitim güzel, hakkını da e, güzel, emlenmiş. evet güzel. onların, onları da cezalandırıyorlar. Onları da cezalandırıyor da. Yani orada kamu hizmetini görme yüksek öğrenim düzeyinde hizmetin devamlılığını sağlama şeyini <gülüyor> faaliyetini engeliyor. Belirttiğiniz gibi öğrencilerin benden bugün şu saatlerde 2016 Mart 2016'da imzalanan Geri Kabul Antlaşması Türkiye ve Avrupa Avrupa Hukuku bunun e, yeri nedir? Bunları ben e, anlatacaktım. Bütün bu gelişmeleri ve e, öğrencilerle bunları e, tartışacaktık. Dolayısıyla e, bunları yap, bunları da yapamam. Bu, bu, bunları bunları haliyle hocam, yapamayacaktım. Hocam burada yani ben şimdi e, ceza hukukuyla daha çok ilgileniyorum diye biliniyor. Yani ama bu şimdi tabii anayasal e, düzende beyaz evet söylediğiniz gibi çok yönüyle bu e, işlemi, bu idari tasarrufu veya işte bu e, olağanüstü halin tasarrufunu değerlendirebiliriz ama ceza hukukunda kişilerin belli zaman içinde ve o zamanı kapsayan normlarla suç oluşturan bir eylemi var ise bunların cezası e, ...yasada gösterilir. <gülüyor> evet. Bu... ...hem... insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde... ...hem de bizim gerek 2004'ten önceki... ...ceza kanunumuzda hem de... 2004'ten sonraki ceza kanunumuzun... ...ikinci ve yedinci maddelerinde... ...açıkça düzenleniyor. Anayasada da düzenleniyor. Kimseye... ...eylemini... ...ika ettiği zaman... ...yasada öngörülmüş cezanın... ...farklısı... Yani daha hafife olabilir ama daha ağırı ve artı eklemeleriyle bir yaptırım uygulanamaz. Evet. Şimdi burada eğer yani siz ve diğer akademisyenlere yöneltilen bir suç atımı var ise bununla ilgili hadi yani yargılama yapılmadı sizinle ilgili yapılan bu suçlama konusunda adil bir şekilde yapılan yargılama sonunda bir hüküm kurulmadı ama bunun yasada bir yaptırımı var. Oysa size yöneltilen bu eylem ve tasarrufta bu ceza yaptırmının ötesinde her şey var. Yani bu anlaşılamaz olan ve kabul edilemez olan bu diye düşünüyorum. Evet zaten kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi... Anayasada yani, da var, yasa, Anayasa, ceza yasasında da var. O zaman en azından şimdi burada... E, yargısız infaz olduğu gibi ne olduğu belli olmayan e bir de suç nedir? Yani ne ile suçlanıyorsunuz ve bununla ilgili ne tür işlem yapıldı ve neden böyle bir sonuç? Şimdi o nedenle ben sizin em ceza hukuku hem anayasa hukuku açısından belirttiğiniz hususu gerçekten ben de hukukçu olarak ifade bulmaktan bulmakta, anlamlandırmakta zorlanıyorum. Yani şimdi Türkiye ne yapıyor? E, fiili e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yeni başkan seçilen Trump'ın e, şu kadar Müslüman devletten başka devletlerin yurttaşlarını ülkeye e, sokma sokmama e, biçiminde ortaya koyduğu irade tartışılıyor. ...ama başka yurttaşlara... ...ve bunun kabul edilemez olduğu... Ha, kabul edilemez olduğu ...insanlık belirtiyor. aleminin kazanılmış değerlerine ha, evet, uygun olmadığı... Uygun olmadı. ...ama bizde yapılan ise... ...tam tersine kendi yurttaşını bırakmıyor... ...yani şimdi evet Trump güçtü... ...ama kendi yurttaşını, Amerikan yurttaşını... ...hayır sen gitmeyeceksin deme yetkisi yok... ...şimdi bizde ise evet Trump şöyle böyle eleştiriliyor... ...ama bizde o kadar fiili durum tamamen hakim olmuş ki... ...başka ülkenin yurttaşları bir yana... ...tabii onların ne kadar rahat gelebildiklerini de... ...gördük... E, e, ...yılbaşı gecesi katliamıyla... Evet. ...ama... Kendi taşı hem de bir statüsü olan uluslararası e, camia, işte bir başka devlet, e, Fransa devleti, e, Paris, Sorbon gibi bir yerde statü veriyor. E, orada ders programı oluşturuluyor. Bunlar ilan ediliyor. Marmara Üniversitesi de izin veriyor. E, 30 Ocak günü itibariyle göreve başlanılıyor e, ama devletimiz... ...o kadar hukukun dışına çıkıyor ki... ...hayır diyor, ben onu tanımıyorum diyor... ...ve e, size o görevi ifa etme olanağını tanımıyor... ...ya da ifa etmeniz için e, e, gerekli hareket alanınızı ortadan kaldırıyor. Şimdi hocam, yani bir, bu akademisyenlerle siz dahil olmak üzere... ...diğer bilim insanlarıyla ilgili... ...eğer ortada çok açık bir suç atımı bir suçlama ve bununla ilgili bir mahkumiyet kararı ki kamu görevinden alınmanızı gerektirecek bir mahkumiyet kararı yok. O halde bu akademisyenlerin bu görevlerden alınabilmeleri için hizmetlerinde bir kusur, hizmetlerinde bir aksama, bir yani yetersizlik olması lazım. Bununla ilgili disiplin soruşturmaları, idari soruşturmaları olması lazım ki sonuçta böyle kararlar verilebilsin. Nihayet işte çok kısa bir süre önce ben kararı doğrusu elime geçiremedim ama Ankara İdare Mahkemesi'nin benzer akademisyenlerle ilgili ihraç kararı konusunda bunlar yani meslekleriyle ilgili, çalışmalarıyla ilgili bir eksiklikleri, işte disiplin hukuk açısından bir hataları, yetersizlikleri görülmediği sürece böyle bir bildiriye imza attı diye görevden alınamazlar diye bir karar vermiş. Şimdi aslında... Ceza e, suçlaması ve bununla ilgili bir hüküm yok ise, e, öbür taraftan idari hukukuyla ilgili böyle bir kriterin olması lazım. Ama sizle ilgili, bu akademisyenlerle ilgili böyle bir disiplin soruşturması, böyle bir soruşturma bugüne kadar e, böyle bir şey de var mıydı hocam? Hayır şimdi dediğiniz gibi, dediğiniz gibi burada bizim için belirleyici olan görev alanıdır. Yani ben Paris'teki derslerimi vermek için ...biniyorum uçağa gidiyorum... ...buradaki dersimi aksatıyorum... ...izin almıyorum filan... ...ancak o tür durumlarda olur... ...dersime girmiyorum yoksa... ...yoksa onun dışında... ...onun dışında siz üniversite dışında e, bir takım e, şeyde bulundunuz, etkinliklerde bulundunuz. E, bu ancak suç ise e, cezai soruşturmanın konusunu oluşturabilir. Böyle bir soruşturma da olması lazım. Ya böyle bir soruşturma olması lazım. Şimdi e, mesela bazı e, şeyler e, bazı meslektaşlar ya da bazı e, basın mensupları o e, bildiriye imza konusunu öne çıkarıyorlar. Ben onu öne çıkarmıyorum. E, ama tabii ki ...o da e, hukuken... ...değerlendirilebilir. Bir... ...şöyle öne çıkarmıyorum ben... E, ...burada az önce belirttiğim gibi... ...2 Ocak günlü bir... E, ...Cumhurbaşkanı Başkanlığına toplanan... ...Bakanlar Kurulu var... E, ...7 Şubat akşamı... E, ...tarihini taşıyan da... ...bir kararname var... ...dolayısıyla... O kararname sadece benim adım var. Yani ne olduğunu, benim adımın orada niçin yer aldığını bilmiyorum. Bir hukuk devletinde her hukuki işlem gerekçelidir. Hele hele böyle çok ağır ise, ağır sonucu, sonucu ağır olan ise, birçok hakkı ihlal edici ise... Ve bireyselleştirilmiş bir, bir idari tasarruf ha, olması lazım. Olması lazım ve girişte belirttiniz siz zaten bunu. O hal de hukuk rejimidir. Anayasal rejimdir dediniz. Dolayısıyla o hal keyfi değildir. Keyfilik rejimi değildir. değildir, değildir. Nitekim, o da anayasal bir tabi, rejimdir. Evet. Evet, nitekim hatırlarsınız biz bunu e, 35 yıl önce 80'li yolların e, başlarında ortalarında çok tartıştık. 1402 sayılı kanunda üniversitelerden uzaklaştırılan hocalarımız için. Ve orada diyorduk ki sıkı yönetim bir... Evet adı sıkı ama e, keyfi bir rejim değildir. Anayasa dışı rejim değildir. Onun da bir hukuku vardır. Ama buna rağmen e, keyfi uygulamalar yapan kişiler sonra mahkeme kararıyla ne oldu? E, bunun konusu olanlar e, döndüler. Döndüler. Döndü, de, tazminatları ödendi. De, tazminatları ödendi. Az önce belirttiğiniz... E, İdare Mahkemesi kararından e, daha büyük bir karar verdi Danıştay. İşte adı e, Danıştay e, Dava Daireleri Kurulu, e, kurulu kararı. Ve e, orada e, bir tür e, e, aslında hukukumuz açısından önemli bir e, ilerleme kaydedildi. E, şöyle ki e, yani olağanüstü halin bile sıkı yönetiminde bir hukuk düzeni Sistem olduğu. Nedir? Evet hukuk rejimi olduğu ve... Bu dönemlerde alınan kararların o dönemde sınır olduğu, geçici olduğu, yani o nedenle bir zaten hukuk rejimi olması için diyoruz bir konu bakımdan sınırlı olmalı, zaman. iki zaman bakımdan, üç yer bakımdan sınırlı olmalı diyoruz. Şimdi mesela o sizin dile getirdiğiniz, işaret ettiğiniz e, barış bildirisine imza, Ocak 2016 tarihini taşıyor. Evet. Oysa oysa darbe teşebbüsü kalkışması. 15 Temmuz 2016'da oldu ve tabii işin bir acı tarafı da şu. Bu kararname FETÖ terör örgütü için geliştirilen formülü kullanarak maddeyi yazıyor. Yani bu kararnamenin ekinde ek listelerde adı bulunan kişiler esasen 15 Temmuz Gecesi darbecileriyle aynı kefeye konuyor. Bu tabii ki aynı zamanda haysiyet kırıcı ve aşağılayıcı bir e, işlem. Çünkü orada hem cemaat vardı bir illegalite söz konusuydu hem de bir darbe tamamen anayasa dışı bir durum. Böylece böylece aslında idari bir işlemin e, unsurları açısından baktığımızda yani bu bildirinin tarihi 15 Temmuz, 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen OHAL ve çıkarılan kanun hükmünde kararnameler gözetildiğinde aslında sizlerle ilgili veya akademisyen arkadaşlarla ilgili e, bu kararlar konu e, amaç ve sebep yönüyle evet. de e, doğru olmayan e, evet, e, tasarruflar, kararlar e, demek mümkün. Tabi e, tabi tab yani bunların bunların... ...20 Temmuz gecesi Türkiye genelinde ilan edilen o hal ile ilgisi yok. Dolayısıyla hem zaman bakımından hem konu bakımından ama tabii ki belki şunu tartışacağız o 16 Ekim'e yollama yaparak. Acaba gerçekten bunlar şu ya da bu biçimde dile getirildiği üzere 15 Temmuz'da ilgili olan hususlar mı? Yoksa bunlar e, anayasa halk oylaması süreciyle e, bağlantılı olan hususlar mı? Evet. Ben bir de e, yani son akademisyenlerle ilgili e, verilen bu kararın ve bu ihraçların aslında e, 15 Temmuz'dan sonra başlatılan e, bir e, muhalefeti kırma ve muhalefeti tasfiye etme hareketinin devamı olduğunu düşünüyorum. Yani bütün e, işlemler ve e, tasarruflar bu tür tasarruflar hakikaten Fethullah Gülen terör örgütü ki bu tarifle ilgili daha henüz bir yargı kararı yok. Ama böyle bir örgütlenme ve böyle bir örgütlenmenin e, giriştiği e, iddia edilen ve öyle görünen yani açıkça öyle görünen bir darbe girişiminin sonrasında e, alınacak hukuki tedbirler ve hatta olağanüstü hale uygun hukuki tedbirler idari tedbirler bu konunun kapsamını açtı bu konunun amacını açtı ve onun dışındaki bütün şeyleri muhalefeti işte öğretmenleri gazetecileri sendikacıları Kürt siyasi işte seçilmişlerini ve nihayet parlamento mensubu olan milletvekillerini, tutuklama şeklinde devam etti. Arkasından da şimdi bilim insanlarına doğru yöneldi. Bu sizin e, ihracınız veya görevden uzaklaştırılmanızla ilgili bu tasarrufun e, birazcık da işte Nisan ayında yapılacak e, referandumla bu referandum konusu olan anayasal tasarı ve yasanın anayasal boyutlarıyla değerlendirilmesiyle de yani bunun bir hukuk devletine uymayacağı olağanüstü bir rejimde böyle bir anayasal düzenlemenin ne yasa olarak ne de referanduma götürülerek bir norm haline getirilemeyeceğine ilişkin bilimsel değerlendirmelerinizle de ilgisi var gibi geliyor bana. E şöyle kullandığınız e, kavram, anayasal tasarısı, anayasal bilgilenme hakkı. iki şeyi kullanalım o zaman. E, anayasal bilgilenme hakkı ve anayasal kamuoyu. E, anayasal halk oyunun oluşumu. Şimdi e, dikkat edilirse e, burada bu... E, kanunda anayasa değişikliğine dair kanunda ne olduğu konusu içinde nelerin yer aldığı konusu ne getirdiği ne götürdüğü konusu kamuoyu önünde tartışılmıyor. Tartıştırılmıyor. Daha doğrusu 16 Nisan günü e, anayasaya oy verecek olan kişiler seçmenler evet mi Hayır mı oy, yönünde mi oy verecekleri konusunda bilgilenmiş değiller. Yani doğru bilgi verilmiyor onlara. Şöyle düşünelim, şunu, şuna kıyas yapalım. Bir seçim yapıldığı zaman, yasama seçimi bildiğiniz üzere üç bakan istifa ediyor görevinden. Neden istifa ediyor? Çünkü kamu hizmetleri tarafsızlıkta yürütülsün, bağımsız bakanlar gelsin ve e, seçim sırasında iktidar partisi lehine veya iktidar lehine lehine lehine kamu görevlileri taraflı davranmasınlar diye. Şimdi düşünün e, ülkeyi 3 5 yıl yönetecek olan bir siyasal çoğunluğun ortaya çıkması için kullanılacak oy ortamını bile bu denli üst düzeyde güvence altına alıcı anayasal hükümler var şimdi burada ve, kalıcı. ve evet ve e, ve kalıcı şimdi ise e, anayasa gibi bir metin oynanacak. yani üç dört yıl beş yıl değil Türkiye'nin gelecek yüz gelecek elli yüz yılını ilgilendirecek bir metin oynanacak. ve e, bu metnin ne olduğu konusu e, halka anlatılamayacak şimdi burada ee, aslında bir seçim değil, bir kişiyi oylamıyor, bir partiyi oylamıyor Türkiye halkı, seçmenleri 16 Nisan'da Türkiye'yi oylayacak. Bir yani, sistemi demiştin. Bir, e, bir rejim bile değil. E, re, tabi tabi, bütün olarak, bütün olarak e, gelecek kuşakları bağlayacak olan bir anayasal düzenleme tarzını oylayacak. Hem e, sistemi hem rejimi, sistem daha kapsamlı çünkü bunu oylayacak. Şimdi peki bunu oylayacak da acaba neden e, bunu oylayacak olan kişilere yani seçmenlere e, oy hakkı sahibi olan yurttaşlara neden bu metni tanıtmıyoruz? Yani o konuda oy verecek olan kişiler evet mi diyecek, hayır mı diyecek bu ikisi arasında seçim yapacak kişiler bilgilenme hakkına sahip. Bu yani bilgilenme mes hakkını ha, evet, kullanabilmeliler. Kullanabilmeleri lazım. Yani bilgilenme haklarının e, icra edilmesi, e, gerçekleşebilir olması lazım. Peki onların bilgilenme hakkının gerçekleşmesi için e, birilerinin onlara uzmanların benim gibi bu konuda bilim, insanları, bilim insanlarının yani bu işin, işin uzmanlarının evet bu işin uzmanlarının ne olduğunu bu e, değişikliğin ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlatmaları gerekiyor. Peki bunu nasıl anlatırız? Bunu bu şekilde bugün yaptığımız gibi radyo programında yapabiliriz. Bunu televizyonda yapabiliriz. Bunu doğrudan doğruya konferans salonlarında yapabiliriz. Şimdi burada görüldüğü gibi... Hocam, şimdi bu bilgilenme hakkı evet. ve bunun için gerekli olanları yine konuşalım. Tabii. Bu arada bir müzik arası verelim. Ee, o müzik arasından sonra e, tekrar özellikle bunu ve bilgilenme hakkıyla tamam, beraber aynen. hukuk güvenliğini konuşalım. Şimdi The Special grubundan Ghost Town. 94.9 Açık Radyo'da Adalet'in Bu Mu programındayız. Bugünkü konuğumuz e, Marmara Üniversitesi önceki Öğretim üyelerinden mi diyeceğiz hocam? <gülüyor> e, şimdi <İlha> şu anda <gülüyor> e, onu kullanmayalım. Şu anda ben e, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde öğretim üyelerinden evet, e, bunu e, Değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim ile konuşuyoruz. Bu hem akademisyenlerle ilgili e, verilen e, kararı veya kararname içeriğini hem de bunun anayasal düzen açısından ne olduğunu ve ee, şimdi de e, konuşacağımız gibi e, sebeplerini e, ve e, bu tür kararların bu kadar ciddi e, öğretim üyesini, bilim insanını kapsayan e, kararnamelerin e, hukuk güvenliği açısından e, ne anlama geldiğini, hukuk güvenliğinin ne olduğunu yine konuşmaya devam edeceğiz. Hocam dediniz ki işte bu yani şey yapılan akademisyenlerle ilgili çıkarılan bu kararname sadece ve sadece daha belki barış diyen barış olsun diyen çatışmalar dursun diyen Akademisyenlerin bildirisiyle ilgili olamaz. Biraz da bu referandum süreci ve referandum sürecinde bunun anayasal çerçevesini, sıkıntılarını, problemlerini bir bilimsel görüşle açıklayan, açıklamış olan akademisyenleri de tasfiye etmek amacıyla yapıldı. Ve arkasından da dedik ki e, yani bu o hal içinde hakikaten böyle bir referandumun e, sakıncalarını açıkladık. Bunların en önemlilerinden birisi de işte bu yapılacak anayasal değişikliklerin kamunun bilgisine yeterince sunulmadığı yani halkın e, bu konuda e, iradesini isare edebilmek için oyunu kullanabilmek için bilgilenme hakkının e, sağlanamadığını söyledik. Hakikaten biz de biliyoruz ki yani ifade özgürlüğü çok önemli. İfade özgürlüğünün bir adım e, ötesi bunun bütün kamuya ulaşması için basın özgürlüğü çok önemli. Ama bugün çağdaş toplumlarda artık bunun ötesinde bir şey var, e, bireyin bilgi edinme hakkı. Çünkü e, bu birey bilgilenince bilgilenmiş toplum olacak ve bilgilenmiş toplumun e, oy kullanırken, iradesini açıklarken e, doğrudan demokrasiye yaklaşma imkanı olacak. E, burada, e, bu da referandumla bir anlamda bir, yani... Sandıkta pilevizit gibi diye, diyebilir miyiz? Ama bunun için de bireyin bilgilenmiş olması lazımdı. Bu sağlanamadı bugün. Ee, şimdi biraz önce belirttiğim gibi bir anayasa değişikliği. Ama anayasa değişikliği de öyle sıradan bir anayasa değişikliği değil. Birkaç maddeyle sınırlı bir anayasa değişikliği değil. Çok iddialı bir anayasa değişikliği. ...o kadar iddialı bir anayasa değişikliği ki... E, ...Osmanlı'dan günümüze e, anayasal gelişmeler tarihine baktığımız zaman... ...tanık olduğumuz kırılmalar zincirinde en derin kırılma yaratacak olan bir değişiklik eğer... Geriye doğru yani De, ileriye tabi, doğru diyor, bir kırılma diyor, olsa... Değil tabii e, söyleyeceğim dere doğru bir kırılma olsa Cumhuriyet Osmanlıdan Cumhuriyet'e geçiş gibi tamam ya da işte e, Tanzimat'tan Meşrutiyete geçiş gibi veya birinci Meşrutiyetten ikinci Meşrutiyete geçiş gibi e, ama e, çok farklı bir kırılma. Bütün e, kazanımları yani Tanzimat'tan bu yana yaklaşık olarak 150 50 160 170 yıllık dönemde e, Osmanlı-Türkiye e, döneminde ...edinden birikimin... ...büyük ölçüde... E, e, ...ilga edilmesi... ...lav edilmesi söz konusu. Şimdi... Ötelenmesi. Ö, e, ötelenmesinden de çünkü... ...kazanırsa eğer... Evet. ...16 insanda evet çıkarsa... ...o zaman büyük ölçüde 21. yüzyıl... ...kaybedilecek. E, 21. yüzyıl kaybedilecek... E, ...şöyle ki mesela... E, ...82 Anayasası hatırlayacağınız üzere... E, 61 anayasasından ciddi sapmalar içeriyordu. Fakat Kenan Evren e, açıkça e, şartlar değiştikçe da değiştirilebilir e, biçimde beyanlarda bulunuyordu. Nitekim e, 87'den itibaren değiştirilmeye başlandı ve hayli değiştirildi de sık yönetim denilen olağanüstü evet. koşulların e, normalleşmesi halinde daha o, evet. e, iyi düzenlemeler evet. yapılabileceğini söylüyordu. Evet. Ve, ve, ve yapıldı da. Gerçekten çok önemli değişiklikler yapıldı ve ben bu değişikliklere metamorfoz diyorum. Yani 82 anayasası başkalaştı diyorum. Hatta bazı zamanlarda 13. madde örneğini gösteriyor. hak ve özgürlüklerin güvencesine güvence. 90 son. Ö, 90 son gibi maddeler ve bunlar bile ...tek başına yeterlidir diyorum şey için e, e, anayasanın başkalaştığını söylemek için. Ama şuna dikkat edelim mesela 82 Anayasası değişime açıktır dendiği halde 35 yıldır hala yürürlükte. Peki şimdi burada 16 Nisan'da oylanırsa bu e, değişime kapalıdır e, stokanlığıyla. Bir bakıma yürütülen bir kampanya o zaman belki 70 yılda bunu değiştirmek mümkün olmayacak. Çünkü değiştirmek iradesiyle o şekilde bir yapı kurmuştu. Şimdi bu bakımdan e, niçin sormak hakkımız e, benim e, anayasacı olarak, sizin e, avukat olarak, başkalarının yurttaşı olarak? Peki bu kadar kapsamlı bir değişiklik söz konusu, bu kadar derin bir kopma yaratacak olan bir değişiklik söz konusu... Olduğu halde neden anlatılmıyor bu? Halka neden anlatılmıyor? Neden seçmenlere anlatılmıyor? Mesela dikkat edin bunu e, AK Parti ve kurmayları da anlatmıyorlar. Yani şu yazıyor, bu yazıyor demiyorlar. Ama örneğin e, Cumhurbaşkanı e, sorumlu olacak deniyor. Fakat bu sorumluluğun e, 82 şu andaki anayasadan e, daha fiktif, daha hayali... ...daha mutasavver bir sorumluluk olduğunu dile getirmiyorlar. E, dolayısıyla aslında aslında şöyle bir düzen kurulacak. E, görev yetki sorumluluk üçlüsü bildiğiniz gibi hukuk devletinde bu birliktedir. Görev yetki, görev varsa yetki vardır, yetki, yetki varsa, varsa sorumluluk, sorumluluk vardır. Var. Evet. Şimdi burada ise görev ve yetkiler bir kişide toplanıyor... Ama sorumlu organ kaldırılıyor ortadan. Peki şimdi niçin anlatılmıyor halka? Neden onlar bunları sıralacak yerde Türkiye kurtulacak şöyle istikrar olacak güven olacak deniyor diyorlar. Ee, benim tahminim şu nedenle. Çünkü bu anlatıldığı zaman anlatıldığı zaman kendi seçmenleri AK Parti seçmenleri ve MHP'nin seçmenlerinin çoğunu diyecek ki ya iyi de. Niçin bunu yapıyoruz neden bu kazanımları bozuyoruz neden bunları ortadan kaldırıyoruz diyecekler o bakımdan dikkat edin televizyon kanalları kural olarak yüzde seksen uzmanlara kapalı anayasacılara kapalı ve televizyondaki tartışmalarda uzman çıkmıyor politikacılar filan konuya ...kenarından, köşesinden ilişkisi ee, olan... ...mevcut siyasi iktidarın... E, ...siyasetine uygun... ...görüşte olan bir takım... Olanlar veyahut, da, ...veyahut da onlara <gülüyor> çok ters düşmeyecek... ...veyahut da onların dışına uğrama... ...olasılığı az <gülüyor> olan e, kişiler... ...ve onlar... ...bunları teker teker açıklamıyorlar... ...yani dikkat ederseniz programlar... ...birer propaganda ve... ...karşı saldırı biçimine geçiyor... ...oysa burada yapılması gereken... ...şu madde şunu... ...hükümet lağvediliyor... Cumhurbaşkanlığı lağvediliyor. Onun yerine... ...bütün hükümet ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileri... ...bir kişiye veriliyor. Adı başkan olmasa bile... Ha, bu, da, ...bu da sanıyorum MHP'li... ...Sayın Devlet Bahçeli'nin... Evet. ...isteği üzerine... ...devlet başkanı olmasın da Cumhurbaşkanı ama, olsun ama... ...devlet başkanı ama, yetkileri... Ama hiçbir şey fark etmiyor çünkü... ...Cumhurbaşkanlığı makamı kaldırılıyor aslında. Evet. Çünkü bu artık Cumhurbaşkanlığı makamı değil. Ad öyle. Başbakanlık hükümet kaldırılıyor yani... Görev ve yetkiler hepsi bir kişiye veriliyor ama sorumluluk yok. Şimdi benim tahminim şu, benim gördüğüm bunlar medyada tartışılmasın. Peki ne oluyor benim gibi kişiler, İbrahim Kaboglu gibi kişiler e, üniversitede konuşuyor bunları. E, üniversitede öğrencilerine aktarıyor. E, kamuoyunda bildiğiniz gibi bir yıldır kurduğumuz e, demokrasi inisiyatifi e, gibi e, sivil toplum hareketleriyle bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz bu düşünceleri, çok e, ilgi e, gören e, kamuoyu toplantıları yapıyoruz, halk toplantıları yapıyoruz. Şimdi e, dolayısıyla e, bir yaptırım uygulayarak, üniversitenin uzaklaştırarak, bütün hakları elimizden alarak, hayır biz 16 insana kadar anayasal bilgilenme hakkının, Önünü, Önünü kapatıyoruz. O konu, o kavram çok önemli. Anayasal bilgilenme hakkı. Şimdi 16 Nisan'da sandığa gidecek olan kişiler şunu sorgulamak durumda. Ben acaba ne ölçüde anayasal bilgilenme hakkına sahibim? Yani bu anayasanın yüz maddesi değiştiriliyor örneğin. Peki ne kadarını biliyorum? Peki o zaman Osmanlı'dan bugüne anayasal gelişmeler... ...serisinde niçin enderin derin kırılmadır? Peki enderin kırılma diyebilmemiz için neler getiriyor? Peki bunu bu maddeler neden yazıldı? Yani gerekçesi nedir? Peki bunu yazanlar nerede yazdı? Niçin böyle yazdı da öyle yazmadı? Örneğin 550 milletvekilini 600'e çıkardı. Peki neden 600'e çıkarma yerine... 450 milletvekili artı 150 e, senatörden oluşan bir çift meclis demedi. Peki neden acaba burada e, Cumhurbaşkanı'nın e, bütün yetkileri tek kişiye verdiği halde e, sorumluluğu ortadan kaldırdı? Ve başkanlık sistemlerinde ciddi bir e, sıkı bir kuvvetler aylığı varken burada Ni, niçin, niye... Bu... Niçin kaldırdı? Mesela şöyle tanımlarız başkanlık rejimini... E, ...yasama ve yürütme arasında... ...yasama ve yürütmenin... ...karşılıklı... ...bağımsızlık ilkesine göre... ...konumlandığı bir siyasal rejimdir. Yani karşılıklı bağımsızlık demek... ...oluşumunda... ...Amerika'da olduğu gibi Obama... ...ayrı seçilecek, Temsilciler Meclisi ve... ...Senato ayrı seçilecek. Hatta Senato... ...iki yılda bir yenilenen, üçte bir yenilenen... ...bir biçimde farklılaştırılmış... ...bir seçim dönemi. E, i̇ki... Görev ve yetkileri bakımından karşılıklı bağımsızlık var. 3. işlevsellik bakımından karşılıklı bağımsızlık var. Biri yürütmeyi ifade ediyor, öbürü yasamayı. 4. en önemlisi birbirini görevden alamıyor. Son verme bakımından karşılıklı bağımsızlık var. Şimdi başkanlık rejiminin tanımını uluslararası anayasa hukukunda belirginleştiren dört ilke. Önemli, Önemli ilke. ilke. Şimdi Ve, ve ayıraç. Merkezi. Kesinlikle ve biz de burada baktığımız zaman ne görevin başlangıcında karşılıklı bağımsızlık var ne işte işte ne de sona ermede. Şimdi burada bir bağımsızlık var bir de bağımlılık var ama karşılıklılık ilkesi yok. Bağımsız tek kişi bağımsızdır o nedenle AK Partililer ve MHP'lere karşı çıkıyorlar. Bu kadar kişiselleşmiş anayasa olur mu diyorlar haklı olarak olur mu diyorlar bir şey var. Yani bir bağımsız organ var. Daha doğrusu bağımsız kişi var. Öbür taraftan bağımlı organlar var. Yasama ve yargı olduğu gibi. Ama karşılık Karşılıklılık yok. Ve bir de tabii ki başkanlık rejimini tıpkı diğer hukuk devleti rejimlerini belirleyen diğer siyas, çolcu siyasal rejimleri belirleyen ana ölçüt olan yargı bağımsızlığı burada yok. Demek ki bizde Bağımsızlık yargı bağımsızlığı yerine bir kişiye verilmiş yürütmenin başı olan kişiye verilmiş ama e, yasama bağımlı kılınmış yargı ona bağımlı kılınmış yasama yürütme arasında karşılıklı bağımsızlık kesinlikle yok dolayısıyla bu rejimi e, bir başkanlık rejimi olarak nitelendirmek mümkün değil eğer başkanlık rejimi olarak nitelendirmek mümkün olsaydı sevgili Belen o zaman şöyle bir tartışma yürütürdük adı önemli değil derdik. E, gerekçesi de yok ama derdik yani Türkiye'nin parlamenter rejimi terk edip başkanlık rejimine geçmesi için e, yeterince haklı neden yok ama bu kurulan e, sistem rejim e, artıları eksileri bunlardır derdik çünkü Türkiye Fransa yerine Amerika'yı model aldı e, başkanlık rejimini onu tartışırdık fakat şimdi esas sorun burada hayır bu rejim ya da bu sistem başkanlık rejimi veya sistemi değil. Çünkü şey yok. Görev yetki sorumluluk üçlüsü yok. Anayasal denge ve denetim düzeneği yok. Hukuk Kuvvet, Evet, ha güzel. Hukuk devletinin hukuk devletinin iki temel e, kavramı var. Biri hukuki yapılanma bakımından normlar hiyerarşisi, kurallar kademelenmesi. İkincisi devletin örgütlenmesi bakımından erkler ayrılığı. Evet. Şimdi normlar kademelenmesini kırıyor. Şöyle yapıyor e, anayasa yasa Cumhurbaşkanı kararnamesi diyor ve bazı konularda Cumhurbaşkanı kararnamesine anayasadan daha ön, önce bir yer veriyor. Onu kırıyor iki e, ikinci maddedeki yine anayasanın ikinci maddesinde hukuk devletinin devletinin örgütlenmesi bakımından e, yasama yürütme yargı ilişkisinde yargı bağımsızlığı yasama yürütme arasındaki karşılıklı bağımsızlık yerine tek kişiyi bağımsız kılıyor. Diğer bütün organları bağımlı kılıyor buna Erkler Aydın. Evet şimdi demin de konuşmuştuk. Yani bizim programımızın da akbaşlığı hukuk evet. güvenliği. Aslında bugün fiilen olmayan ve yarın da sizin çok net olarak ve kriterleriyle ortaya koyduğunuz gibi... Kabul edilirse yaşama geçecek olan düzenleme tamamıyla hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir düzenleme olacak. Mevcut anayasal sistem içerisinde işte ikinci maddedeki e, hukuk devleti ilkesi. Hukuk devletinin e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili e, e, temel e, iskeleti ve yargı bağımsızlığı dikkate alındığında hukuk güvenliği açısından neler önemlidir? Bunu bir, bir kere daha bir şöyle konuşabilir miyiz hocam? Hukuk güvenliği için ne olmalı? Yani yurttaş. Yurttaş yaşadığı toplumda bir davranışta bulunurken bir işlem yaparken bir tasarrufta bulunurken veya yürürken koşarken konuşurken bundan sonra bunun karşılığında ne gibi sonuçlar olacağını bilmezse burada bir Hukuk güvenliğinden söz edebilir miyiz? Hukuk güvenliği aslında devletin, yurttaşının hatta kendisinin yönetenlerin de yarın sürprizlerle karşılaşmayacağı bir sistem olması lazım. Şimdi bu hukuk güvenliği açısından mevcut sistemin ve kabul edilirse yeni sistemin ne gibi sonuçları olacak? Birazcık da bunu değinelim zamanımızı darlığında dikkate alaraktan Kaç dakikamız var? İki dakikamız kaldı. İki. Şimdi şöyle bir ülkede hukuk güvenliğinin olması için bir öncelikle yargının bağımsız olması gerekir. İki, iki e, bütün e, resmi kuruluşların en başta e, Cumhurbaşkanı ve hükümet olmak üzere e, sorumluluk ilkesine tabi olması bütün gerekiyor. Bütün yöneticilerin sorumluluk ilkesine ...uygun davranması gerekiyor. Onlara e, e, yaptıkları işlem nedeniyle hesap sorulabilmesi gerekiyor. E, bunun içinde bütün işlemlerin gerekçeli olması gerekiyor. Ve, Ki ona e, karşı bir e, e, yargı, yoluna yargı, yargı yoluna başvurulabilsin. Bütün yöneticilerin ve yönetilenlerin e, kazanılmış haklara saygı ilkesini ve e, insan haklarının sert çekirdeğine... E, dokunulamayacağını kabul etmesi gerekiyor ve nihayet yargının hızlı ve adil e, karar verme e, potansiyeline sahip olacak biçimde örgütlenmesi ve e, bağımsız olması gerekiyor. Evet şimdi gene bir e, yani Allah'a demeden yeniden bir müzik arası müyüz toplumundan The Factor'ı. 94.9 Açık Radyo'da Adaletin Bu Mu programında bugün Sayın Hocamız Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu ile beraberdik. Akademisyenlerle ilgili çıkarılan kanun hükmünde kararname sonuçları bu arada işte referandumla ilgili yeni anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmeleri yaptık. Kendilerine teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için. Bir dahaki programında buluşmak üzere bütün açık radyo dinleyicilerine iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Bela.